Dergi. Açık Radyo dinliyorsunuz 95.0 burası ve Açık Radyo programında Barın Han'dan Radyo'ya Kuşağına kulak vereceğiz. 17. İstanbul Bienali kapsamında Açık Radyo'nun gerçekleştirdiği canlı yayınlar ve özel performanslardan kolajlar sunuyoruz sizlere. Barınhan'dan radyoya başlığı altında bu akşam kulak vereceğimiz seri ise Sedef Erçet'in Atala'dan bir emprovize çello solosuyla başlayacak. Peşi sıra Metin Belgin sunumuyla Asimül Azize Sağuris'in sesinden Manos Lucis için yazılmış bir beste sabah düdünü yayında sizlerle buluştuktan sonra Açık Radyo'nun Barınhan'da gerçekleştirdiği panellerden birine uğrayacağız. Tarihi dramın ötesinde İstanbul'da gündelik hayatın izleri Pınar Erkan ve Murat Belge'nin bir araya geldi çok kıymetli bir panelimiz olmuştu bu. Buradan Murat Belge'nin Murat Belge sesine kulak vereceğiz. Şehrimizin çok milletli, çok dinli, çok kültürlü yapısını ve mahalleleri kısaca anlatacak bizlere. Kapanışında ise Barınhan'dan radyoya Akolojimizin Fung İstanbul'un Kalenin Bedenleri isimli şarkısına Barınhan'da getirdikleri canlı yorumu dinleyeceğiz. Evet 95.0 Açık Radyo'dan Açık Dergidesiniz. Barınan'dan radyoya, 17. İstanbul Bieneli'nden sesler. Sigaro, Evet, Bruno Cigaro. Müzik Notis Mavrodis, Söz Alekos Alkis. Bu şarkı Manos Loizos'un ölümünden sonra yazılan bir şarkı. Loizos, İskenderili bir besteci. Nazım Hikmet'e hayranlığıyla biliniyor. Onun şiirlerinden de besteler yaptığını biliyoruz. Ve bunu kim söylüyor bakalım? Asimula Asimula Azize. <gülüyor> Peki biraz e, toplumun kendisine gelelim isterseniz. Murat Hocam, şehrin çok milletli, çok dinli, çok kültürlü yapısı hangi dönem ortaya çıkıyor? Ne zamana kadar sürüyor? İstanbul bir başkent olarak, Osmanlı başkenti olarak bundan ne kazanıyor? Ve bu çok milletlilik, çok dinlilik, çok kültürlülük ekonomisini ve e, toplum yapısını nasıl etkiliyor? Bunun cevabını vermeye çalışayım da Ondan önce şu mahalle yani ilgili birkaç şey söylemem gerekir diye düşünüyorum. Ee, yani şeyi söyledim hani grekor men açılan uzağa gören. Bizde bir yani bir köşeyi dönersin bir manzara görürsün. Bir köşeyi dönersin. Ee, ama saklıdır onlar adeta. Yani oraya kendin gitmedikçe. Kendisi çıkmaz ortaya. Yani Çünkü bu Müslüman hayatında mahrem şeyi çok önemli. Ee, yani gizleniyor insanlar. Ee, onun için işte yani dükkanında kapattın. İşte çamurlu sokaklardan yürüyerek geldin evine. İşte kapıda bir kere ayakkabılarını falan dışarıda bırakacaksın. Yani o Dışarının Dışarı pis bir şey yani, bir güvenilmez bir şey. Dışarıyı dışarıda bırakacaksın, gireceksin içeriye. İçeriye girdiğin zaman öyle tek bir ev stüktürü yok yani orada selamlığı geçip yani normal olarak hareme gireceksin. İşte yahut bir bahçe, orada fıskiye olacak, onu dinleyeceksin. Uzun boylu konuşmak falan filan da yoktur Osmanlı hayatında yani böyle şey gibi. Salyangozun içeriye çekilmesi kabuğuna çekilmesi gibi dünya geri kalan ile ilişkini keserek şeye e, yuvana girmiş olursun. Şimdi bu şeyler mahalleler e, aslında bir merkeze bakarlar ortadaki bir alana bakarlar. O, o alan da kahvehane vardır, bakkal vardır, ee, genellikle manav olur. Eğer birisi vardıklı falan bir mahalleyse kasap da olabilir ama her zaman da olmaz. Ee, ama o bakkal, bakkalın olduğu yer işte kentin şeyidir esas e, merkezidir. İşte bu da yani Ahmet Kutsi'nin köşebaşı oyunu bilmem ne falan böyle şeyler o mekanları anlatır ee, <gülüyor> cami merkezi değildir cami hafif kenar bir yere kaymıştı tam ortada e, değildir ve bütün bu mahalleler Dolayısıyla sırtlarını öbürlerine dönerler yani Dolayısıyla şey e, yine göre kor kenti bir organik... ...hepsini ...birleştirmeye çalışırken... E, ...Müslüman kenti bir... E, ...köyler... ...topluluğu gibidir. Bir, bir Ve asimetriktir işte... ...dediğim gibi... ...çıkmaz sokaklar, şunlar bunlar... E, ...İstanbul'da veya başka... ...kentlerde simetriyi... ...nerede arayacaksın... ...devletin olduğu yerde... ...ya da devlete yakın yerde... Yani cami vesaire... Külliye falan dediğimiz zaman orada simetri var işte cami orada, medrese burada, e, imarethane orada. E, ama buradan çıkıp şehre girdiğin zaman şey ne olur, şey karışık, e, kuralsız falan olduğu bir yere gidersin. Şimdi buradan geleyim şeyi. E, aslında yani bu başka şeylerin, cemaatlerin İstanbul'a yerleşmesi oldukça erken başlar. İşte Fatih aldı şeyi. şehre ele geçirdi. Bir 30 bin adam kalmış. Yani rivayet muhtelis. Ee, ama yani o bir şeyden sonra, gemileri kaçırdıktan sonra morali bozuluyor. Dolayısıyla bir üç günlüğüne bir yağma izni ...veriyor başından... ...böyle bir izin vermemişken... ...o yağmayı falan da atlattıktan sonra... ...herhalde... ...baya bir azalıyor... Şey, ...İstanbul'da yaşayan nüfus... ...çoğu zaten... E, ...kuşatmaya kalmadan... ...başka yerlere gitmiş... E, ...yani 50 binin altında... Bir ...nüfus var ama bir Rum nüfusu var ya burada... ...yaşıyorlar... Ermeniler çağırıyor... ...Fatih kendisi... Yani, Uzun boylu zaman geçmeden şeyi tanıyor. O vakim patik Vardapet şeyde Bursa'da ee, ona müracaat ederek gelin yerleşin diyor. Bizans zamanında Ermeniler kentin ya, sur dışı İstanbul'da konulmelerinde yaşıyordu. Şeye izin vermiyorlardı şehir içinde yaşamalarına. Bu altı cemaatler işte İşte ya mamak ya. Ee, ...o Marmara kıyılarına yakın Ermeniler gelip yerleşiyor. Böylece Rumlar ve yani hatta bazı Rum kiliseleri Ermenilere verilmiştir. Ee, Reştegabet falan filan gibi. Ee, e, oğlu Bayezid de Ehudileri çağırıyor. Ee, şey yani onlar da halkın halinde gelirler. Bir kısmı saraya orada filan kalır. Yani bayağı yol. Onun için hani kalabilecek bir yer gördüm. Şuraya yerleşim bari diyenler çok. Selanik'te bayağı bir Yahudi yerleşimi olur ki bu malum bir Selanik kenti olarak şey Yahudi kenti olarak kaldı Selanik. Medilli'ye yerleşiyorlar falan ama İstanbul'da da yeterince adam Geliyor. Daha önce İstanbul'da Karayi Yahudileri var. Yani bunlar Hazar civarında yaşayan ve aslında Türk olan bir topluluk. Ama işte birisinin Tevrat'ı okuyacağı, okuyacağı tutmuş herhalde. Ya bu bayağı iyi bir kitap demiş. Bunlar da başvurmuşlar. Biz de Yahudi olacağız, Museviye olacağız diye. Yahudiler pek ne yapacaklarını bilememişler bir zaman bunları yani Çünkü onlar da e, Yahudi doğmak da lazım. Ama yani bir sürü adam gelmiş ben de senden olmak istiyorum diyor. Hayır illa olamazsın diyecek halleri de yok. Dolayısıyla ile Karaköy adı oradan gelir diye bir şey vardır. Rivayet vardır. Sonra onlar daha çok has götürür. Yani Eminönü ve Karaköy'de otururken Hasköy falan oraları gittiler. Yani dolayısıyla işte Müslüman Halk mahallelerini anlattığımız Rumlar, Ermeniler, Yahudiler olmak üzere bu dört ana unsur. Ama Osmanlı İmparatorluğu gibi bir yerin başkenti olduğu için Arap'ın da işi var, boşluğun da işi var. Bilmem kimi yani geleni ama yani bunlar şey değil. İstanbul'un daimi yerleşik e, nüfusundan sayılmazlar. Bir zaman sonra e, başlangıçta epey bir teknik olan Levanten e, dediğimiz adamlar da çoğalmaya başlıyor. Şimdi burada da şeyin bir payı var. İstanbul'un İstanbul, İstanbul olmasının ne diyecektim? En az yüzde otuz gibi de bir Müslüman nüfus. Zaten her, her yerde şehirde gayrimüslimlerin olduğu mahallelerde de ayrıca, yaşıyor. Ayrıca onlar da tabii şeyde varlar Yani işte Fener'de, şuydu, buydu falan. Onların bu gerçi şeyi sorduğum soruyla alakalı değil ama e mesela Balat'a gittiğin zaman bir tip şey görürsün, yapı, konut yapısı. Bir yere gelirsin, bire bir değişir. ...deminki evler yok burada... ...bir başka da ama gene bir karakteri olan bir... ...ha çünkü Fener'e gelmiş şimdi. şimdi... ...bu sefer Rumların şeyi, mimarisi... ...başlamıştır... ...bunlar da aslında yine... ...başka konuya atlıyorum ama... ...yani İstanbul'un... ...iyi korunması gereken şeyleri... ...yani bu... ...çoklu hayattan... ...kalmış ne varsa... ...bunlar da vardı... ...diyerek şey yapabilmemiz lazım. Hala iyi kötü var ama... ...yani iyi kötü var. Uzun boyunda bir şey yok. Ee, şey... E, ...yani beyler... ...Çelebiler, şunlar bunlar... ...Beyoğlu, şu bu dolaşıyorlar. Ama ahali de biliyor bunu. Ve yani parası... Yani ...gidip tokatlayan da yemek yiyemez. Ee, falan. Ee, ama kendi bulunduğu yerde de böyle şeyler istiyor. Onun için birden bir o hani demin konuşuyorduk At Meydanı'nın Cinci Meydanı mesela. Bunlar bayram yeri falan olarak kullanılır hale geliyor. Yani biraz daha meydan meydan arar ve meydanı bir şekilde kullanır hale gelmeye başlıyor. Direkler arası bana gayet önemli gelir Şehzadebaşı'nın çünkü o Batı'da olduğunu belki bilmesi de tahayyül ettiği bazı şeylerin e, kendi imkanları içinde oluşturabileceği bir kopyasını İstanbul halkı şu şehzade başında direkler arasında yapmıştır. Bunda şeyi Kant olur. Barınan'dan Radyo'ya. 17. İstanbul Bieneli'nden Sesler. 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 17. İstanbul Bienal etkinlikleri çerçevesinde Açık Radyo'nun Barınhan'da bulunan Açık Stüdyosu'nda yer alan performanslardan ve panellerden kısa kısa bölümler sunduk sizlere. 16. yayın dönemi itibariyle 17. İstanbul Biyanet'inden geriye kalanları sizlere bu şekilde Açık Dergi yayınında İletiyoruz. Bu akşam Sedef Erçet'in Atala'dan bir emprovize cellos dinleyerek başladık kuşağımıza. Ardından Azize Sağuris'in sesini duyduğunuz peşi sıra Murat Belgi'den İstanbul mahallelerini dinlediniz. Ve kapanışta da Fungi İstanbul ekibinin Kalenin Bedenleri parçası yayında kendine yer buldu. Ve bu şekilde bu akşamlık kolaj sona erdi. Barınhan'dan radyoya kuşağımız Salı ve Perşembe akşamları açık dergide Sizleri bekliyorum. bekliyor. Kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Bu aranın ardından... Köşelerimiz yayında olacak. Önce Merve Ergülük'te müzik endüstrisi naber diyeceğiz. Burçin Acer bu akşam konuğumuz. Pavar FM müzik direktörü. Saat 77 730 arası bu söyleşiyi kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Onu takip edecek kuşakta da Moda'nın Bilinç Dışı bölümünde Özge Kanlı karşılayacak sizleri.